Her şey bozulur. Dikkat edin, bu et parçası nedir? Kalp etidir. Kardeşlerim, her şey kurallara bağlıdır. Yani Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet kerime de, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. diyor. İbn Abbas, Allah kendisine razı olsun, bu ayeti anlatırken bizlere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 Allah'ın koyduğu kurallara insanların ne yapması, uyması gerekir. Uymadığı zaman bir başı boşluk, yeryüzünde bir fitne ve insanların arasında kargaşa olduğunu görürsün. Hanice selam İşte konumuzdan alakalı ahlak meselesine baktığımızda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 Kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar ve o yalan onu doğruca cehenneme götürür. Yani bunları söylerken kendisi de bir fiil doğruları, güzelleri bizlere ne yapmış? Anlatmıştır. Bir fiilde de yaşamıştır. Anlattığıyla hayatımda santim ters hiçbir şey ne yapmamışızdır? Görmemişizdir. Ve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 Dinin de ne yapıyor, ırzında korunmuş oluyor. Ve burada dikkat edin diyor, ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Bu da gerçekten Muhammedül Mecit'in büyük imtihanlarından birisi. Zaten Helala dikkat eden şüpheli şeylerden zaten uzaktır. Haramda gözü olan şüpheli şeyleri zaten yapıyor.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 Bugün işlenen haramların hep isimleri değiştirilmiştir. Şeytan bile gel bu ağaçtan ye dememiştir. Allah size bunu neden yasakladı bilir misin? Önce düşündürmüş, sonra orada bir nema buldu mu? Eğer bunda yerseniz, bak melekleri görüyor musunuz? Bunlar gibi ölümsüz olursunuz ve ebedi cennette kalasınız.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 Aradan bir zaman gene kurtlar Millet gelmiş gene yok. Üç, dört derken bir zaman kurtlar hakikaten basmış. Adam ne kadar bağırdı. Herkes gülmüş. Akşam olmuş. sürü yok. Çoban da yok. Bitmiş bakmışlar ki kurt hepsini talan etmiş, bırakmış. Çoban da parçalamışlar. Yalancının sonu <gülüyor> budur demişler. Bunun gibi hıssaları bulmanız çok. Ama dinimiz nedir?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 Elinden tutup biri dili gömülen bir ortamda her adama Muhammedil Emin ne yapılmaz? denmez. Öyle bir ortamda, ahlakın, dinin, her şeyin iflas ettiği bir ortamda Allah Resulullahı Vesselam'a ne yapılır bu sıfat verilebiliyor. Muhammedil Emin. E demek ki bunu insan her ortamda ne yapabilirmiş, umuma alalım yayarabilir.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 Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplum İslami sıfatı, güzel ahlakı ne yapmış? Kaybetmiş. Ve öyle hale gelmiş ki kokuşmuş. Geçmiş ümmetlere karışı karışına, arşını arşına uymuş. Geçmiş ümmetlere bakın hala Yahudilerde ve Hristiyanlarda sakal var mı? Var. Özel giysileri var mı? Var. Müslümanlarda var mı? Var. Aynen devam ediyor.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 düşünün laf getiren götüren cennete ne yapamaz gidemez diyor insanların etini yemekten hoşlanır mısın diyor veya tükürdür kan gelir bu ne bak diyor bu da nedir kardeşinin öl diyor gıybet yasaklanmış dedikodu yasaklanmış yalan yasaklanmış ama doğru sözlü ol güzel sözlü ol hayırlı sözlü ol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 Ama iyi huy insana ne yapıyor kötü huydan da alıveriyor. Cimriliği tutun, el alın. Ne kadar e, ahlaklı olmaya çalışırsa çalışsın, cimri birine kimse ahlaklı davranmaz. Yani başka hiç kötü huyu olmasın. Cimriyi kim sever? kimse sever Hiç kimse sevmez. Birisi geliyor şimdi ya çok güzel diyor, çok güzel sohbetleri var, dinliyor.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 İyilik ahlakın her çeşit güzelliklerini içine alan da bir kavramdır. Aynı zamanda. Gönül ondan huzur duyar. Şimdi hadis şerefte ne diyor? Yaptığın iyilikler seni sevindiriyor. İşlediğin kötülükler seni üzüyor, rahatsız ediyorsa ne diyor? Sen müminsin Ya yani Rahatsız oluyorsun. Rahatsız olan bir kalp mümin. Demek ki insan iyilik yaptığında ne yapıyor? Huzur duyuyor.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 Yani bu savaşta Allah size çok kanimet verecek. Yani sen çok mallan döneceksin deyince bu sözden rahatsız oluyor düşünebiliyor musunuz? Ama aleyhissalatü onun gönlünü alarak aslında bütün ümmetine de ne yapıyor? Bir mesaj veriyor. İyi insanda malın bulunması güzeldir. Süleyman aleyhisselamı hatırlayıp bir an olsun ne yapmadı? Meyil etmedi. İbadetlerine o mal ne yapmadı? Mani olmadı.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 insanlar olduğunu görürsünüz. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Amin. Bizleri rahmetiyle yargılasın Amin. ve bizleri rahmetimle cennete gir dediği kullarının arasına korusun. Allahümme ve bihamdike bişöden la ilahe illa ente estağfurika ve etubileyle ve lhamdülillahirrahmanirrahim.